Ey Muhammed! Biz Allah'a karşı gelmekten sakınanları Kur'an ile müjdeleyesin, inat eden bir topluluğu da uyarasın diye onu senin dilinle indirip kolaylaştırdık.